Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, The Independent'te yer alan habere göre yapılan son araştırmalar dünya ikliminin sera gazlarına düşünüldüğünden daha hassas olduğunu gösteriyor. Dünya sera gazlarında bir değişiklik olmazsa 7 dereceden daha fazla bir küresel ısınmaya doğru gidiyor. En ünlü iklim bilimciler Amerika'da henüz seçilen başkan Donald Trump'ın küresel ısınmaya inanmamasının büyük bir sorun olduğunu söylüyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin yani IPCC'nin yaptığı en iyi tahmine göre eğer insanlar fosil yakıt tüketiminde aynı tas, aynı hamam devam ederse dünyanın ortalama sıcaklığı 2010 yılı geldiğinde sanayileşme öncesine göre 2.6 ile 4.8 derece arasında bir artış gösterecek. Ancak dünya ikliminin 800 bin yıldır nasıl değiştiğini inceleyen bir grup uluslararası uzman... Bu tahminin yanlış olduğunu ileri sürüyor. Çünkü sıcaklık arttıkça iklimin sera gazlarına karşı hassasiyeti artıyor. Yani aslında 2010 yılında sıcaklığın gerçek ortalamasının çok daha kötü. Yani 4.78 ila 7.36 santigrat derece arasında artacağını iddia ediyor Science Advance dergisindeki bir makale. İklim değişikliği ile mücadele etmek için Amerika'nın yaptığı anlaşmaları yırtıp atacağını söyleyen Donald Trump'ın Amerika'nın yeni başkanı seçilmesiyle bazı bilim insanları İklim üzerinde çizilen bu ürkütücü tablonun gerçekleşebileceği uyarılarını yaptı. Penn State Üniversitesi profesörü Michael Mann, Trump'ın başkanlığı iklimin sonunu getirebilir. Yani küresel ısınma artık tehlikeli seviyelerin altında tutulamayabilir. Eğer Trump dediklerini yaparsa ve Amerika Birleşik Devletleri Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarsa küresel ısınma bu seviyelerin altında kalmayacaktır dedi. Science Advance'de yer alan makalenin yazarlarından Dr. Tobias Friedrich ise dünyanın şu an Sıcak evrede yani buzul arası dönemde olduğunu belirterek buna bağlı sıcak iklim hassaslığı insanların neden olduğu küresel ısınma da göz önüne alınarak bulundurulmalı. Tek çıkar yol sera gazını yayılımını mümkün olduğunca azaltmak dedi. Cambridge Üniversitesi'nden profesör Eric Wolf ise bu makaledeki sıcaklık tahminlerinde bazı belirsizlikler olduğunu ve 2100 için tahmin aralığının çok geniş olduğunu söyledi. Ancak yine de başka tahminlerle örtüşüyor ve yayılımın azaltılmasına dair Paris'te alınan kararların... İklim değişikliğini önleyebilmek için birinci derecede önemli olduğunu onaylıyor diyerek bu anlamda makalenin kayda değer olduğunu belirtti kendisi. Japonya ve Hindistan arasında bugün imzalanan sivil amaçlı bir nükleer anlaşmaya göre Tokyo nükleer enerji üretimini arttırmak isteyen yeni derhiye yakıt ekipman ve teknoloji sağlayacak. Dünyada nükleer saldırıya uğramış tek ülke olan Japonya, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf olmayan bir ülke ile ilk kez bu tür bir anlaşma yapıyor. Anlaşma uyarınca Japonya'nın vereceği nükleer yakıt ve ekipman sadece barışçıl amaçlar için kullanılabilecek. Anlaşmaya ek olarak imzalanan bir metin, eğer Hindistan bir nükleer deneme gerçekleştirirse Japonya'ya anlaşmayı sonlandırma hakkı veriyor. Anlaşma Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Hintli lider Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından imzalandı. Hindistan ayrımcı olduğu gerekçesiyle NPT'ye yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamıyor. Ayrıca hem Çin hem de nükleer güce sahip komşusu Pakistan konusunda kaygıları var. Hindistan nükleer enerji kapasitesini 2032 yılına kadar en az 10 katını çıkarmayı planlıyor. Bu amaçla Toshiba Corp'un sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri de merkezli Vestingshouse Elektrik ile Güneyde 6 nükleer santral kurulması için müzakereler sürüyor. Hindistan Japonya ile imzaladığı anlaşmanın benzerini 2008'de Amerika Birleşik Devletleri ile de imzalamış. Böylece Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeye nükleer teknoloji verebilmişti. Bu adım Hindistan'ın bölgesinde Çin'e karşı ağırlığını hissettirebilecek bir güç haline gelme politikasının ilk adımı olmuştu. WWF Türkiye Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle 5 ülkede yürüttü. Çevreye uyumlu sosyoekonomik kalkınma için sivil toplum hareketi yani COSEED adlı projesinin basın toplantısını yaptı. Bununla beraber projenin çevresel etki değerlendirme yani ÇED ve stratejik çevresel değerlendirme yani SÇD süreçlerinin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunacağının yanı sıra yıl sonunda açıklanması beklenen ilk SÇD yönetmeliği ile ilgili görüşler paylaşılıyor. WWF Türkiye tarafından proje çerçevesinde verilen hibe programından yararlanan sivil toplum kuruluşlarının projelerini tanıtacağı basın toplantısında Gazi Üniversitesi'nden de doçent Doktor Sayla Suzan Alıcı, ülkemizin ÇED ve SÇD süreçlerini değerlendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar açıklaması beklendiği SÇD yani